Merhaba, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ermenistan'daki Metsamor nükleer santralinin kapatılması gerektiğini söyledi. Yapılan açıklama, hükümetin tüp gazla kıyaslanan nükleer tehlikelerin gayet farkında olmasına karşın, ülkeye nükleer santral yapımı konusundaki ısrarlarıyla çelişiyor. Taner Yıldız, Iğdır'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Metsamor nükleer enerji santraline dair 40 yaşını doldurmuş olan bir santralin artık güvenlik gerekçeleri ortadan kalkmıştır, diye konuşarak, 8000 bin kilometre ileride de olsa hepimizi ilgilendirdiğini gördük. O yüzden biz daha üst düzeyde ve uluslararası toplum nezdinde de bu girişimlerimizi devam ettireceğiz. O santralin kapatılmasını mutlaka hem tavsiye etmemiz hem de onun gereğini yapmamız gerekiyor diye sürdürdü. Bakan Yıldız'ın açıklaması, Türkiye'de iki nükleer santral kurmaya hazırlanan hükümetin nükleer tehlikelerin farkında olduğunun göstergesi. Öte yandan Türkiye-Azerbaycan Derneği Iğdır Şubesi, Ermenistan'daki Metsamor nükleer santralinin kapatılması için imza kampanyası başlattı. Derneğin Iğdır Şubesi Başkanı Serdar Ünsal, kampanyaya destek beklediklerini söyledi. Iğdır Devlet Hastanesi'nin 2000 yılından beri tutmaya başladığı resmi istatistik bilgilere göre, kentte her yıl 1000 civarında kişiye kanser teşhisi konulduğunu, 300'e yakın kişinin de kanserden hayatını kaybettiğini dile getirdi. Ünsal, görülen kanser vakalarının sebebinin Metsamor nükleer santreninden kaynaklanmadığını savunanların, akıllarda oluşan sorulara cevap vermesi gerektiğini ifade etti. Ünsal bugüne kadar 150 kez arızalanan Metsamor, havayı ve suyu tehdit ediyor. Bu sızıntıdan başta Iğdır olmak üzere Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum illeri etkilenecek. Aynı zamanda fay hattı üzerinde bulunan nükleer santral, olası bir depremde büyük bir felaketi de beraberinde getirecektir, dedi. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinin köyü sınırları içerisinde kurulması planlanan Termik Santral'in çevresel etki değerlendirme yani chat toplantısı tepkiler nedeniyle yapılamadı. Beğendik köyü sınırları içerisinde özel bir firma tarafından kurulması planlanan Trakya Entegre Termik Santral Projesi'nin bilgilendirme toplantısı için köye gelen firma ile çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tepkiyle karşılandı. Yetkililerin toplantı yapmasına izin vermeyen vatandaşlar ile jandarma ekipleri arasında kısa süreli arbede yaşandı. İneada Belediye Başkanı Tahir Işık, İneada Longuz Ormanları, Milli Parkı'nın bitişinde orman arazisine kurulması planlanan termik santralin yapılmaması için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirtti. İlk raundu kazandıklarını belirten Işık, her şey bitmedi. Bundan sonra konunun takipçisi olacağız. Hep beraber olacağız. Biz bu işi götüreceğiz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ederiz, dedi. Edirne Barası avukatlarından Bülent Kaçar ise yetkililerin ÇED raporu için tutarak tutmadığını, kendilerinin alternatif tutana hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na göndereceklerini ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi. İskoçya hükümeti 2015 yılında elektrik talebinin %50'sinin yeşil enerjiden sağlanmasını hedeflediklerini açıkladı. Hükümet hedefini Glasgow'da düzenlenen Renewable UK konferansında açıkladı. Başbakan Alex Salmond, İskoçya'nın yenilenebilir enerji yol haritasında gerçekleştirdiği güncelleme ile birlikte 2015 yılı itibariyle ülkenin elektrik talebinin %50'sinin yeşil enerjiden elde edileceğini, hedeflediğini açıkladı. 2011 yılında İskoçya'nın elektrik talebinin %35'inin yenilenebilirden sağladığını ortaya koyan DEK istatistikleriyle birlikte yeni hedefte ortaya kondu. Salmont, daha temiz, daha fazla temiz enerji üretimi İskoçya için hayati öneme sahip. Enerji güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik, istihdam fırsatları bu alanın yaratacağı en önemli faydalar arasında yer alıyor, dedi Türkiye Cumhuriyeti'nin başına diyelim. Bursa'da kurulmak istenen termik santralin Ankara'daki ihalesi de protestolar altında yapıldı. Bursa Keles Kozağacı Vadisi'nde kurulması planlanan termik santralin Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nde yapılan ihalesini yaklaşık 200 kişilik Kelesli bir grup bina önünde protesto etti. bin hektarlık alanda yapılması planlanan termik santral ihalesine dosya alan 22 firmadan yalnızca 5'i katıldı. Bir firma belge eksikliği nedeniyle elenirken, dört firma arasında en iyi teklifler çelikler madencilik tarafından verildi. Firmanın 1 saat için 5.61 kuruş verdiğinin öğrenildiği, keleştilerin büyük tepki gösterdiği termik santral ihalesine ilişkin kesin karar ise firmanın yeterliliği araştırıldıktan sonra verilecek. Eyleme ise kelese bağlı 23 köy ve beldeden Ankara'ya giden vatandaşların yanı sıra Bursa Milletvekilleri Sena Kaleli, İlhan Demiröz ve Necati da destek verdi. Türkiye'nin 8 sakin şehri arasında yer alan ve geçtiğimiz hafta Sitaslo belgesini alan Perşembe ilçesinin Çaytepe köyünde kanalizasyonun yörenin tek kumsalına birleştirilmesi büyük tepki gördü. Daha önce her evin kendisine ait foseptik çukuru olduğunu söyleyen köylüler tek kumsal alana kanalizasyon bağlanmasına anlam veremediklerini belirterek yetkililerin soruna el atmasını bekliyor. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.